Laman Yayıncılık sunar. Hicret. Yazan İbrahim Sadri. besteleyen Ömer Karaoğlu Göneten Ulvi Alaca Kaptan herkes kendi kabilesinden Müslüman olanları takip edip ihbar edecek ihbar edilenler hapsedilecek veya dayakla aç susuz bırakılarak işkence edilecek yetmezse ve dönmezlerse çıplak vücutta güneş altında Mekke kumlarını yatıracaklar Burası Mekke. Putlarla insanların kendi yanlarından çıkardıkları sistemlerle, ideolojilerle icat edilmiş nefsani dinlerle yapılan bir imha savaşının başladığı günlerdeyiz. İmtihan günleri. İman işkenceler karşısında direniyor. Burası Mekke. İnkar et! Pisköre! İnkar et! Bak be o zayıf jalt! İhammedi! İnkar et! İnkar et! Ahadi! Ahadi! Allah bir, Allah bir, Daha kısmı! Daha, daha olur! İnkar et! Bilal. İnkar et! ...yap ve ızeye takıyorum. Kurtul akılsız! Kurtul akılsız! İnkar et! Hadi! Burası Mekke. Şirkin elebaşlarının... ...egemen oldukları dünyalarını... ...ellerinden çıkarmak istemedikleri günlerdeyiz. Kendilerini tevhide çağıran... ...Rasul'un çağrısının... ...kendileri için ne tür sonuçlar doğuracağını... ...çok iyi bildikleri. Burası... Hanlar, Aramış Şerif'te burada söyleyeceklerim var size. Ben Gıfa kabilesinden Ebu Uzer diyorum ki Allah'tan başka tapılacak hiçbir ilah yoktur ve diyorum ki Muhammed onun kulu ve esvüldür. Bayılınca kadar döverler Ebu Uzeri ayıldığı zaman. Sanki kanlarla kırmızıya boyanmış bir heykeldim diyecek Ebu Zer. Burası Mekke. Ebu Zeri, Ebu Zerlere niçin dinlemiyorlar? Çünkü biliyor, dinledikleri zaman çevelerinde pervane gibi dönen hizmetçiler gözlerinin içine bakan güzel kadınlar, uçaklar, güzellerinde oturdukları tahtlar, sırmalı giysiler, binbir çeşit yemekler ve her türlü eğlence yok. Olur. Çünkü biliyorlar, dinledikleri zaman belki de bir zamanlar kendileri köle olanların başlarına yönetici olduklarını görecekler. Yeryüzünde Rab olduklarını ilan eden, göya taptıkları helvadan yapılma putları acıkınca yiyen hamanların, Karunların, Ebu Cehillerin dayanabileceği bir şey mi bu? Bağlayın! Bağlayın şu kadını! Hadi bakalım Ammar'ın annesi Sümeyye Anne. Sana söylüyorum İnkar et vazgeç Vazgeçiyorum sana Hala işaret getiriyor efendim Getir Develeri getirin Ellerini başka <gülüyor> ayaklarını başka deveye bağlayın şu kadının Develeri ayrı ayrı istikamete sürün Hadi İnkar et diyorum sana Etmiyor İnkar etmiyor efendim Getir Muzaklayın şunu <gülüyor> Burası Mekke, düşünüyor müşrikler, neden Firavun gibi mallara, mülklere, ırmaklara sahip birine değil de, neden Karun gibi hazinelere sahip birine değil de, neden Semud'un ileri gelen fertlerine değil de, neden Nemrud'a değil de, neden kabimlerce saygı gösterilen zengin ve güçlü insanlara değil de, neden Muire oğlu Veli'de ya da Sakıf'ın reisine değil de, bir çobana malı mülkü olmayan bir yoksula, doğruluğundan başka bir servet olmayan Abdullah oğlu Muhammed'e iniyordu kitap. Neden? Ve neden müminler bunca işkenceye katanlıyordu? Bekledikleri neydi? Bekledikleri güneş hangi seherde aydınlatacaktı kanla yıkanmış esvaplarını? Bekliyorlar ve biliyorlar. Biliyordu onlar. Mümin, Allah'a olan imanını gün yüzüne çıkardığı an, ...malını ve canını ortaya koymuş demekti. İşkence demekti. Eziyet demekti. Sabır demekti. Bakın, Habab bu tarafa geliyor. Fakat niye çare söyle? Beti benzi sormuş. Habab, ne oldu sana böyle? Hayrola? Allah'ın Resulü Kabe'nin gölgesinde... ...kaftanını yastık yapmış dinleniyordu. Yanına gittim, sonra... Evet abla, sonra... Sonra... Ya Resulullah dedim. Çektiğimiz şu işkencelerden dolayı... ...bizim için Allah'a dua etmeyecek misin? Hemen doğruldu, oturdu. Benzi kızarmıştı. Dedi ki... ...sizden önceki ümmetler arasında... ...öyle kimseler vardı ki... Demir tarakla bütün derileri ve etleri kemiklerinden ayrılırdı da bu işkenceler gene de onları dinlerinden döndürmezdi. Allah elbette dinini tamamlayacak ve üstün kılacaktır. Hatta hayvanına binip San'a'dan Hadramev'de kadar tek başına giden bir kimse Allah hariç hiç kimseden korkmayacak. Hüdaya açmışız ellerimizi, hep beraber gönülden amin diyoruz. Hüdaya açmışız ellerimizi, hep beraber gönülden amin diyoruz. Ya Rabbi sen bizi mahviyet Ya Rabbi sen bizi.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 Kur'an ve sünnet bizim rehberlerimiz. Ya Rabbi sen bizi mağfiret eyle, Ya Rabbi sen bizi cennet eyle. Sakındır, Sakındır sen, sen bizi şirkten tavuktan, Arındır sen, sen bizi tüm günahlardan. Sakındır sen bizi şirkten tavuktan, Arındır sen bizi tüm günahlardan. Or görülsek de biz düşsek hep sefir Rabbimize kavuştuk içtik selsebir Or görülsek de biz düşsek hep sefir Rabbimize kavuştuk içtik selsebir Ya Rabbi sen bizi mağfiret eyle Ya Rabbi sen bizi cennet keyle Sakındır sen bizi şirkten tavuktan Arındır sen bizi tüm günahlarda Sakındır sen bizi iştikten tavukta Arındır sen bizi tüm günahlarda Resul'e, Ömer'e, Ebubekir'e, Ali'ye, Osman'a zafer nasip et Aliye Osman'a zafer nasip et Ya Rabbi sen bizi mağfiret eyle Ya Rabbi sen bizi cennetlik eyle Sakındır sen bizi şirpten tavuktan Arındır sen bizi tüm günahlardan Sakındır sen bizi şirpten tavuktan Arındır sen bizi tüm günahlardan başında gel buluşadolu inat etme şu küfrün bataklığında kezlerin başında gel buluşadolu inat etme şu küfrün bataklığında ya rabbi sen bizi mağfiret ya rabbi sen bizi cennetkeyle sakındır sen bizi şıhttan taunta arındır sen bizi Tüm günahlarda sakındır sen bizi şirkten tavutta arındır sen bizi tüm günahlarda ham sana Allahım sen alarsana ham sana Allahım sen alarsana canımız uğruna fedadır fedah ham sana Allahım şükürler sana Mekkeli müşrikler tevhid yolunu seçen müminlere işkencelerini her geçen gün arttırıyordu bunun üzerine Allah Resulü'nün emriyle Habeşistan'a hicret başladı Habeş kralı Necaşi adil biriydi ve Müslümanları koruyacağı tahmin ediliyordu Böylece aralarında Hazreti Osman ve hanımı Rukiye'nin de bulunduğu 83 Müslüman yurtlarını bırakarak ilk muhacirler olarak Habeş'e gittiler. Habeşistan Kralı Necaşi Müslüman muhacirleri iyi karşıladı. Onlara istedikleri gibi ibadet edebileceklerini söyledi. Ancak muhacirlerin Habeşistan'a gittiğini haber alan Mekke hükümeti onları geri getirebilmek için bir heyeti yola çıkarmıştı bile. Heyet Yanlarında zengin hediyelerle Necaşi'nin huzuruna çıktı. Ey yüce Habeş hükümdarı! Mekke heyeti adına konuşuyorum. Bizden bazı kimseler senin ülkene sığındılar. Bu adamlar bizim dinimizi terk ettiler. Senin dinine de girmediler. Yepyeni bir din icat ettiler Şimdi de gelip Senin ülkene yamandılar Biz onları geri vermen için Kendi babaları, amcaları Yakınları ve kabilelerinin Önde gelenleri tarafından size gönderildik Bunlar bu Sana sığınanlar Meryem oğlu İsa'yı ilah tanımazlar Senin huzurunda Secde etmezler. Sen onları bize iade et Biz haklarından geliriz Sözlerinizi dinledim Ancak ülkeme sığınmış bu çaresizleri dinlemeden Karar veremem <gülüyor> Macirleri getirin Söyleyin bana Mekkeliler Ülkeme neden geldiniz? Şu size Allah'ın elçisi olduğunu söyleyen adam nelerden bahsediyor? Bu yeni din nedir ki ne benim dinim olan Hristiyanlığa ne de başka milletlerin dinlerine benziyor? İçinizden kim konuşacak? Ben konuşacağım. Kimsin? Cafer bin Ebi Talip. Seni dinliyorum Cafer. Ey Necaşi bu gelenlere sorun biz köle miyiz ki? bizi tutup efendilerimize götürmek istiyorlar. Biz haksız yere birinin kanını mı akıttık da bizi kanı dökülenlere teslim etmek istiyorlar. Yoksa biz halkın mallarından haksız yere aldık da bu malları geri vermemiz için mi bizi götürmek istiyorlar? Ee, hayır. Onlar köle değil, şerefli ve hürdürler. Kimsenin haksız yere kanını da dökmüş değiller. Devam et Cafer. Ey Necaşi! Biz cahil bir kavimidik. Putlara tapar, leş yer, yakınlarımızla ilgiyi keser, komşularımıza işkence eder, her türlü kötülüğü yapardık. Kuvvetlilerimiz zayıflarımızı ezerdi. Yüce Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, karakterini, iffet ve temizliğini bildiğimiz bir elçi gönderinceye kadar durumumuz buydu. Ne zaman ki bu elçi bize geldi ve bizi Allah'ın birliğine inanıp yalnızca ona ibadet etmeye, taptığımız putları terk etmeye, doğru sözlü olup yalan söylememeye, emanetlerimize ve ahitlerimize sadık olmaya, insanların haklarını gözetmeye, komşularla iyi geçinmeye, günahlardan ve her türlü kötülükten arınmaya çağırdı, işte o zaman biz de kendisine uyduk. Daha neler istedi sizden? Daha bizi her türlü ahlaksızlıktan, yetimlerin malını yemekten, kız çocuklarımızı öldürmekten, namuslu kadınlara dil uzatmaktan ve iftira etmekten, ölçüde tartıda hile yapmaktan ve zina etmekten men etti. Bir Allah'a kendisine hiçbir şekilde şirk koşmadan ibadet etmeyi, namaz kılmayı, mallarımızdan infakta bulunmayı bize emretti. Biz de kendisini tasdik ettik. Getirdiği her şeyi gönülden onayladık. Bize haram kıldığını haram, helal kıldığını helal saydık. İşte bu yüzden kavmimiz bize düşman kesildi. Bize zulmettiler. Bizi dinimizden döndürmek ve yeniden kendileri gibi uydurma ilahlarına ve putlarına taptırmak için işkenceler yaptılar. Bizi perişan ettiler. Biz de ellerinden kurtulmak için senin himaline sığındık, ülkene geldik komşuluğuna can attık Hayır onları dinleme Yüce Melik onlar senin önünde secde etmezler Ey hükümdar Biz yalnızca Allah'ın önünde secdeye kapanırız Bu yüzden herkese sadece sana selam verdiğimiz gibi selam veririz Biz Resulümüze de böyle selam verir kendi aramızda da böyle selamlaşırız sana da aynı şekilde selam verdik ve halkının yaptığı gibi önünde secdeye kapanmadık Cafer'in bu sözleri üzerine Necaşi Mekke heyetini gerisin geri göndererek Müslümanlardan yana oldu. Ama Mekke'de kalan müminler için ağır ve zorlu günler her geçen gün daha da artıyordu. Temeli şirk putperestliğine dayalı Mekke müşriklerinin tevhid inancına karşı her türlü baskısı daha bir fazlalaşmış, daha bir acımasızlaşmıştı. Bir yanda... Habeşistan'a hicret eden müminleri geri getirememenin başarısızlığı bir yanda Hamza gibi, Ömer gibi Mekke'nin güçlü şahsiyetlerinin İslam dinini seçişi deliye döndürmüştü Mekke müşriklerini. Ve müminler bir sabah gözlerini açtıklarında kafirlerin boykotları ile yüz yüze gelmişlerdi. Kafirler karar almıştı. Mekkeliler dinleyin! Bundan böyle Müslümanlarla hiçbir ilişkiye girilmeyecek. Onlardan kız alınmayacak ve onlara kız verilmeyecek. Onlara bir şey satılmayacak ve onlardan hiçbir şey satın alınmayacak. Bu karar kabe'nin duvarına asılacak ve orada asılı duracak. Müslüman olanların tanınması için, evlerine kırmızı çarpı konulacak. Bu karara uymayanlar, akraba, kabile sevgisi yüzünden ihlal edenler cezalandırılacak. Mekkeliler, dinleyin. Bundan böyle... Süleyman Bozdağ, ölür İman bir kere daha imkan gösterdi. Bu sırada Habeşistan'daki muhacirlere Mekkelilerin Müslüman olduğuna dair bir haber verildi. Bu asılsız habere inanan müminlerin bir kısmı, Mehke'ye geri döner. Sürer esnekler, sürer esnekler. Çok yönlü boykotlar karşısında, Müslümanlar günlerce kızgın çöl güneşinin altında açlık ve sefaletle pençeleşir. Buldukları deri parçalarını kemirerek yaşamaya çalışırlar. Gönüllerinde yanıp tutuşan iman ateşiyle direnirler zulme. Direnirler Tarihin bir daha kaydedemeyeceği bir kıyamla Bir sevgiyle Bir onurla Bir yücelikle Biz kısık sesleriz Mescitlerini Mescitlerini Sen ezansız e bırakma Allah'ım Sen ezansız bırakma Allah'ım Ya çalım bal yapanları ya kovan bırakma Allah'ım ya çağır şurada bal yapanları ya kovan bırakma Allah'ım ya çağır şurada bal yapanların, ya kovan bırakma Allah'ım ya çağır şurada bal yapanları ya kovan bırakma Allah'ım Allah'ım Mehmet Meydanı, Meydanı, Pehlivansız bırakma Allahı, Pehlivansız bırakma Allah'ım Zaferi bekleyen yunların, Sen zafersiz bırakma Allahım, Zaferi bekleyen yunların, Sen zafersiz bırakma Allahım, Sen zafersiz bırakma Allah'ım, Allah'ım. Yıldızların yalıp söler göğünde, göğünde Kehke şansız bırakma Allah'ım, Kehke şansız bırakma Allah'ım. Allah Allah Müslümanlıkla yoğrulan yurtta <gülüyor> Müslümansız bırakma Allahım, Müslümanlıkta yorulan, yorulan, yorulan yurdur. Müslümansız bırakma Allahım, Müslümanlıkta yorulan yurdur. Müslümansız bırakma Allahım, Müslümanlıkta yorulan yurdur. Müslümansız bırakma Allahım, Allahım. Dilerim Müslüman karşı koymasın karşı koymasın bizi cansız bırakma allahım bizi cansız bırakma allahım hep tevhidle yoğrulan yurdumu vahid bırakma allahım hep tevhid yurdu muhafiz siz bırakma Allah'ım hep derdiyle yorulan yurdu muhafiz siz bırakma Allah'ım hep derdiyle yorulan yurdu muhafiz siz bırakma Allah'ım Allah'ım yarının yollarında Yıllarında Yıllarında Bizi yalnız bırakma Allah'ım Bizi yalnız bırakma Allah'ım Hem güç ver kimsesiz kalan sürüne Hem çobansız bırakma Allah'ım Hem güç ver kimsesiz kalan sürüne Hem çobansız bırakma Allah'ım hem ver, kimsesiz kalan sürüne, hem çobansız bırakma Allahım. Hem güç ver, kimsesiz kalan sürüne, hem çobansız bırakma Allahım. Allahım, Allahım. Resulü her şeye katlanarak günler ve geceler boyu civar şehirlerden gelen yabancılarla görüşüyor onlara İslam'ı anlatıyordu fakat her seferinde hemen yanında Ebu Leheb beliriyor her görüştüğü toplulukla konuşup sözlerini etkisiz kılmak için elinden geleni yapıyordu Mekke'de senenin belli dönemlerinde kurulan panayırlarda tebliğini sürdürüyordu Allah Resulü 15 çadırdan boş dönse de... ...on giriyor... ...ve insanları Allah'a çağırıyordu. İşte gidiyoruz. Ne yalan söyleyeyim çok etkiledi beni sözleri. Ama kimdir? Büyük bir şeye çağırdı bizi. Düşünelim. Gel çadırımıza girip düşünelim. Yabancılar, durun biraz. Bize mi diyorsun? Evet... Biraz önce çadırınızdan ayrılan o adam size ne anlattı? Çok büyük sözler söyledi Putları inkar etmemizi istedi bizden Ama bundan sana ne? Bakın dostlarım İsmim Ebu Leheb Panayir için geldiğiniz bu güzel Mekke'nin ileri gelenlerin derim Ona kulak asmayın O iyi bir insandı Gelin görün ki kötü bir hastalığa tutuldu Ciller musallat oldu ona Dinlemeyin sözlerini kulak asmayın bir deli o Unutmayın bunu Bir deli Oysa sözleri Sanki ne bileyim <gülüyor> Hadi kardeşim hadi Çadırımıza gidelim Korkuyordu Ebu Leheb Korkuyordu Ebu Lehebler İmanın insan kalbine düşmesinden insanın fıtratına yönelmesinden Birlemeye çağırıyordu Allah Resulü Savaşa şirkten arınmaya ne diyordu Resulallah? La ilahe illallah deyin. İran ve Bizans sizin olacak. İran ve Bizans, zamanın en büyük iki devleti. Müjdeliyordu peygamber. Onların yıkılacağını, yerin dibine geçeceğini müjdeliyordu. Ve nihayet ilahi çağrı, o zamanki adıyla Yesrib'den gelen Medineli bir grup insanda yankısını buldu. Allah Resulü Mekke'ye gelen bu insanların yanına gidip onlara Kur'an okudu. Okudu, okudu, okudu. O okudukça Medinelilerin yüreklerinde bir şeyler oluyordu. Hidayetin ilk pırıltıları düşüyordu içlerine. Arınıyorlar, yaşadıklarının farkına varıyorlardı. Düşünmeye, akletmeye başlıyorlardı. Nefisleri küçülüyor, ruhları nefes alıyordu. Ve o altı adam... İslam'ı kabul ediyordu. Ya Resulullah, biz kavmimizi perişanlık üzerine bırakıp gelmiştik. Belki Allah onları senin sayende bir araya toplar. Biz gidip onlara anlatacağız. Eğer Allah onları bu din üzerine toplayıp birleştirirse... ...senden aziz ve şerefli bir kimse olmaz... Ve o altı adam İslam'ı kabul ediyordu. O altı adam Medine'ye döndü. O altı adam İslam'ı anlattı Medine'lilere. Ertesi yıl haç mevsiminde o altı adam on iki adam olarak geldi Mekke'ye. Akabe tepesinde heyecanla çarpan kalpleriyle buluştular peygamberleriyle. Ve beyat ettiler, beyat ettiler. Ellerini birleştirdiler Allah Resulü ile. ...söz verdiler. Biz o tepede on iki kişiydik. Resulullah şöyle buyurdu. Geliniz... ...Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın. Hırsızlık etmemek... ...zina yapmamak... ...çocuklarınızı öldürmemek... ...hayırlı bir işte bana muhalefet etmemek üzere beyat edin. Sizden verdiği sözde duranın... ...ecir ve mükafatını Allah... ...üzerine almıştır. Biz Resulullah'a Akabe tepesinde böyle beyat edin. Peygamberimiz bu 12 inanmış adamla birlikte Mus'ab bin Umeyr'i de Medine'ye gönderdi. Mus'ab orada İslam'ı anlatacak ve Müslümanlara dinlerini öğretecekti. Böylelikle o genç sahabi, Peygamberimizin tayin ettiği ilk hoca, ilk öğretmen vasfını kazanıyordu. Artık İslam Medine'ye sıçramıştı. Mekke'den sonra Medine'nin evlerinde de İslam gündemdeydi artık. Ertesi sene Medineliler... 73 kişi olarak beyaz etmeye geliyorlardı... ...Akabe Tepesi'ne. Akabe Tepesi bir kez daha tanık oluyordu... ...Medinelilerin İslam'a girişlerine. Çığ büyüyordu. Aydınlık yakında artık. Ya Resulullah... ...okuduğun Kur'an'ı dinledik... ...içimiz aydınlandı. Sen bize... ...kadınlarımızı ve çocuklarımızı koruduğumuz gibi... ...seni de koruyup... ...koruyamayacağımızı soruyor... Bizden söz istiyorsun İşte ellerimiz ya Resulullah Sana söz veriyor ve beyat ediyoruz Sen bize onlardan daha yakın Ve onlardan daha değerlisin Allah'u Ekber Allah'u Ekber Ya Resulullah Biz Medine'deki Yahudilerle Sürekli mücadele halindeyiz Bir gün onlarla savaşırsak Bizi bırakıp Mekke'ye geri döner misin? Elberra'nın bu sorusu üzerine tebessüm etti peygamber. Sonra şu cevabı verdi. Kanım sizin kanınızla beraberdir. Bütün dertlerinizin ortağıyım. Ben sizden, siz de bendensiniz. Savaştıklarınızla savaşır, barıştıklarınızla barışırım. Ve Ebu Seleme ile hicret kapısı açıldı. İlk hicret eden Müslüman Ebu Seleme'ydi. Mekke'den Medine'ye doğru Göç başlıyordu artık Dava göçü hicret başlıyordu Hicret Bir kaya sarmaşığının Büyümek Yeşermek için Kayaya tırmanması Hicret Toprağa ekilen bir tohumun Meyve vermek için Toprağa yarıp güne kavuşması Hicret ay çiçeğinin Güneşin etrafında pervane olması. Hicret bir kavga, bir direnme, inanç mücadelesi. Hicret bir dava göçü. İnsanların değil, Allah'ın istediği şekilde yaşayabilmek, kul olmak, özgür olmak için mekan değiştirmek. Hicret inanmak. Mevcut çevre ve şartların aksine yepyeni bir oluşum. Her şeyi inkardan sonra Allah'ı tasdik. Hicret, Rabbin yolunda, Rabbin rızası için, Resul'ün izinde. Hicret, dönmek için ayrılmak, hedefe doğru yay olarak gerilmek. Fani olan her şeyden baki olan Allah'a sığmak. Dendiler gün oldu mağaraya, mağaraya gittiler önce Ağludur, bir gecede, bir yıllık Müvercimci bir kere de, bir kere de Burak dur, sıcak yumurtasın yumurtasın Gelip gelip döndüler, döndüler, Gelip gelip döndüler. Göremediler, sezemediler, işitemediler, işitmediler. Göremediler, sezemediler, işitemediler, işitmediler. Bunlar sahib ayet, sures, sures, sures, sures, sures, dağla gölde, dağla gölde, dağla gölde, Kuşanan, kuşanan, gelerek, gelerek, gelerek, bütün geldiğinde. Yatan yatan yatan yatan gibi, ya da yapıştırarak yürekleriyle çölün taşlarını taşlarını yapıştırarak yürekleriyle çölün taşlarını taşlarını Yürek yumuş atasın, yumuş atasın, arşıyla gülden oldu Üstümüze, üstümüze, üstümüze Üstümüze, üstümüze, üstümüze aydoldu Ufuktan hey, yükselen hey, ve hep parlayan Ve he parlayan Ufuktan hey, yükselen hey, ve hep parlayan vacirler, Mekke'den Medine'ye gidiyorlardı Onların gidişi kıyamete dek yürüyecek Her çağda aynı sevdaya tutulmuş insanlara bir mesaj olacaktı Giderlerken arkada kalan analar, babalar, kardeşler, kadınlar vardı Onlar hiç tanımadıkları ama aynı yüce emre teslim olmuş Medine'li kardeşlerinin açtıkları Sıcak kucaklara koşuyorlardı. Dünyanın... ...benzerini görmediği... ...ve göremeyeceği bir kardeşlikti bu. Gidiyorlardı. Mekke... ...Mekke... ...geleceğiz Mekke... ...bir gün geleceğiz. İşte büyüdük kardeşim... ...imanımız sığmaz oldu göğsümüze... ...artık bizi ne bağlayabilir... ...elveda sevdiğimiz bahçeler... Evlerimizin önünde yetiştirdiğimiz çiçekler elveda Ve bekleyin Özlemle dürdüğümüz yorganlara da veda ediyoruz Uykuya da Gidiyoruz Dünyaya ait her şeyimizi bırakarak Yeşermek üzere toprağın derinliklerine doğru Mekke Gidiyorum Mekke Annemin sıcak yemeklerine ve merhametine veda ediyorum Şimdi yol, çöl ve sabır Kardeşlerim dinleyin Onun rızası için gidiyoruz Hicretimiz köprü oldu Sıratımız oldu Ama köprümüz duracak kardeşlerim Yıkılmayacak Ve bugün terk ettiğimiz şehrimize Ayaklarımızı vura vura döneceğiz Unutmayın dönmek için gidiyoruz Bir gün dönmek Ve zulmün o karanlık yüzünü parça parça etmek için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 Ebu Seleme ile başlayan hicret, diğer Müslümanların Medine'ye hicretiyle sürüyordu. Ensar, vatanlarını, yurtlarını, her şeylerini Allah rızası uğruna bırakarak gelen kardeşlerine bağrını açıyordu. Bunun için Ensar denmişti onlara. Ensar, yani yardımcılar. Muacirleri çorbalarına, evlerine, ekmeklerine ve gönüllerini ortak kılan Ensar. Nihayet Peygamberimiz, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali dışında tüm müminler yeni oluşum için Medine'ye hicret etmişlerdi. Mekke dışında kontrol edemeyecekleri bir gücün şekillenmekte olduğunu gören, hisseden kafirlerde etekler çoktan tutuşmuştu artık. Hemen Darun Nedve adını verdikleri parlamentolarında toplandılar. Bu din çok hızlı büyüyor. Görüyorsunuz işte. Mekke dışına da taştı. Durdurmamız lazım de onları. Evet, düzenimiz tehlikede. Bu din devletimizi yıkabilir. Mekke'nin asil insanları, onu muhakkak ortadan kaldırmalıyız. Muhakkak. Onu Franka'ya vuralım. Bu çözüm değil. Onu sürgün edelim. Neler söylüyorsunuz Ebu Leh? Bu işi kökünden halletmeliyiz artık. Benim görüşüme göre onu ortadan kaldırmaktan başka çare yok. Onun için her kabileden birer genç seçelim. Her birine keskin kılıçlar verelim. Hepsi birlikte onu pusuya düşürüp öldürsünler. Böylelikle bu iş bitsin. Bu çok güzel bir teklif Ebu Cehil. Hemen uygulayalım. Bu gece. O günün gecesinde suikastçılar... ...peygamberimizin evini sararak... Onu öldürmek için uyumasını beklemeye başladılar. Oysa Allah Resulüne ilahi uyarı gelmiş ve tedbirini almıştı. Allah Resulü hırkasını Hazreti Ali'ye verip... ...bununla örtünerek kendi yatağında uyumasını... ...ve daha sonra da ilk fırsatta Medine'ye gelmesini söyleyerek... ...eline bir avuç toprak alıp gece arası dışarı çıktı. Suikastçıların hepsi kapının önde bekliyordu. Allah Resulü elindeki toprağa kendisini öldürmeye gelmiş kiralık katillerin başlarına sepe sepe aralarından geçip gitti. Bir yandan da Yasin suresinden ayetler okuyordu. Ve Peygamberimiz en yakın dostu Ebu Bekir'i yanına alarak Mekke'nin güney batısındaki Sevr mağarasına doğru hareket etti. İki muacir Sevr'e yaklaştıklarında Mekke çoktan kaynamaya başlamıştı. Nasıl olur anlatın nasıl olur on iki kişiydiniz çıkıp gittiğini nasıl görmezsiniz bilmiyor Bilmiyoruz gece yarısı olup da içeri girdiğimizde sadece onun yatağında uyuyan Ali'yi bulduk Yüz deve onları bulana yüz deve herkes hazırlansın bulacağız onları Yüz deve ha bu büyük bir ödül sen ne diyorsun suraka ne sanıyorsun bu az bile eğer o Medine'ye erişirse şimdiden köleliğe ya da esirliğe hazır olun Mekke hükümeti yıkıldı demektir Hadi yola çıkıyoruz Hadi Hadi ver, hadi, ver, hadi Hadi Hadi ver, Hadi hadi hadi, ver, hadi. Hadi, arkadaş, hadi hadi Hadi Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir Sevr Mağarası'nda 3 gün kaldı bir mucize ile bir örümcek mağaranın giriş kapısını örmüş, bir güvercin yuva yapmıştı. Müşrikler mağaranın önüne de geldilerse de yuvayı ve ağa görünce orada kimse olmadığına inanıp geri döndüler. La ten suruhu fekad nasarahullah. ''Muhammed'e yardım etmezseniz biliniz ki inkar edenler onu Mekke'den çıkardıklarında mağarada bulunan iki kişiden biri olarak Allah ona yardım etmişti. Arkadaşına ''Üzülme, Allah bizimle beraberdir.'' diyordu. Allah da ona güven vermiş... ...görmediğiniz askerlerle onu desteklemiş... ...inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Ancak Allah'ın sözü yücedir. Allah güçlüdür. Hakimdir. Hadi aslanım koş! Yakalayacağız onları. Hadi aslanım. Hadi! Hadi! Bak işte oradalar. Suraka. Sevin, sevin. Yüzde ve senin olacak. Hadi koş, koş. Allah kahresin. Şimdi tökezlemenin zamanı mı? Dur, dur, sakinleş. Tamam. Hadi gidiyoruz. Bak oradalar önümüzde. Bak yanınday bu Bekir bizi gördü bile. Fakat hiç arkasına dönüp bakmıyor. Hey, ne oldu sana? Vay canına. Ayakların kuma saplanmış. Hey, dur. dur. Dur dur. Düşüyorum. Hadi. Hadi doğrul. Doğrul kalk. kalk. Çıkmıyor işte. Bakın. Bakın. Atımın izlerinde bir duman. Bir duman göğe yükseliyor. Yapamayacağız Yapamayacağım Korkuyorum Korkuyorum Bağışla beni ey Allah'ın Allah Resulü Bağışla Peygamberimiz Biraz önce kendini öldürmek isteyen Ama şimdi bağışlanma dileyen Suraka'ya baktı Ve kimseye haber vermemesini söyledi Suraka bir anda değişmişti Anlamıştı Suraka. Atının niçin kuma gömüldüğünü anlamıştı suraka. Karşısında duranın Allah Resulü olduğunu ve 15 gün süren bir yolculuktan sonra Peygamberimiz ve Ebu Bekir Medine önlerine geldiler. Medine nicedir bekliyordu. Yollara gözcüler çıkarılmış, yürekler ve gözler şehrin girişiyle kenetlenmişti. Medine bekliyordu. Efendisini, kurtarıcısını, resulü, insanlığın baş tacını bekliyordu. Uzun süredir Allah resulünden bir haber alınamaması telaşlandırıyordu müminleri. Bir gelse diye yanıp yakılıyorlardı. Bir gelse. İçimde içimde büyük bir hüzün var. Endişeliyim. Kardeşim, sevgili kardeşim. Silo kalbindekileri yerine umudu koy. Sevinci koy. Gelecektir. Mutlak gelecektir Allah Resulü. Evet, evet. Bakın bakın. Şu ilerki Tepe'deki adam bir şeyler işaret ediyor. Yoksa yoksa geliyorlar mı? Geliyorlar mı? Geliyor. <gülüyor> geliyor. geliyor. Allah'ın Resulü geliyor. Medine'liler beklediğimiz peygamber geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. geliyor. Efendimiz geliyor, baş tacımız geliyor. Ya Rabbi sana şükürler olsun geliyor. Medine'liler ne duruyorsunuz? Yollara çıkın, karşılayın onu. Kadınlar, çocuklar durmayın hadi. Medine'liler beyazlar giyin, gülsün yüzleriniz. Bugün sizin gününüz. Medineliler bayram edin. Medineliler sevinin. Gülün ey insanlar gülün. Ağlayın Rabbinizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın.